ya, "ben dediler de nasıl dalalete düştüler. Hem öyle sersemleştiler ki artık yol bulacak halleri kalmadı. Bir de şöyle dediler: "Sahip, biz kük kemik yığını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz?" Bu olacak işti. "De ki: ister taş olun, ister demir, isterse yeniden dirilmesi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 müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz ama o zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana her ne zaman nimet versek, Allah'ı anmaktan yan çizer, umursamaz. Başına bir dert gelince de ümitsizliğe düşer. De ki: Her insan kendi seciyeye ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunu ise asıl Rabbiniz bilir. Bir de sana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 Firavun onları ülkeden söküp atmak istedi. Ama biz onu ve beraberindeki bütün ordusunu suda boğduk. Bu olaydan sonra İsrail oğullarına da dedik ki, Haydin, yerleşin size gösterilen yere. Ne zaman ki ahiret vadesi gelir, işte o vakit hepinizi bir araya toplar, hakkınızda gereken hükmü veririz. Biz Kur'anı hak olarak indirdik. O da hakkın ve gerçeğin ta kendisi olarak indi. Seni de ey Resûlüm, sadece rahmetle müjdelemen ve inanmayanları ise azapla uyarman için gönderdik. Hem o vahyi, insanların zihinlerine sindire sindire okuman için, zaman zaman gelen Kur'an dersleri halinde indirdik. De ki, ister inanın ona, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki,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 Yüce on ayettir. Sûre, ihtiva ettiği konulardan biri olan Ashab-ı Kehf kıssası vesilesiyle Kehf Maare Sûresi diye adlandırılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ham o Allah'a mahsustur ki kuluna kitabı indirdi ve onun içine tutarsız hiçbir şey koymadı. Dos doğru bir kitap olarak gönderdi. Taki kendi nezdinde inkarcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın. Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyen içinde kalacakları güzel bir mükafatla müjdelesin. Ve taki Allah evlat edindi diyenleri uyarsın. Bu hususta kendilerinin de babalarının da hiçbir bilgileri yoktur. Ağızlarından çıkan o söz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 Hepsini kükkuru yapıp dümdüz edeceğiz. Ne o? Yoksa sen bizim ayetlerimiz içinde yalnız asabı kef ve rakimin mi ibrete şayan olduklarını sandın? İş öyle değil. Vaktaki o genç yiğitler mağaraya çekildiler. Şöyle niyaz ettiler: Ulu Rabbimiz, katından bir rahmet ver ve şu davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan ile Bunun üzerine mağarada onları uykuya daldırdık. Nice yıllar, öylece kaldılar. Sonra da o iki takımdan, ashabı kehfile kehf ile hasımlarından, hangisinin mağarada kaldıkları süreyi, daha iyi hesapladıklarını ortaya koyalım diye, onları uyandırdık. Başlarından geçen olayı, biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Gerçekten onlar,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 Yeşil elbiseler giyecekler, tahtlara kurulacaklar. Ne güzel mükafattır bunlar ve ne güzel bir meskendir o cennet. Onlara şu iki kişinin halini misal getir. Onlardan birine iki üzüm bağı lütfettik. Bağların etrafını hurma ağaçlarıyla donattık ve bahçelerin arasında da ekin bitirdik. Her iki bağ da meyvesini verdi. Hiçbir şeyi eksik bırakmadı.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 harcadığı emeklere acıyıp, avuçlarını ovuşturak aldı. Ah! diyordu. Nolaydım, Rabbime ibadette hiçbir şeyi ortak yapmamış olaydım. Hâsılı o, Allah'tan başka kendisine sahip çıkacak bir topluluk da bulamadı, kendi kendini de kurtaramadı. Öyle bir yerde himaye ve yardım, sadece hak ve hakikatin ta kendisi olan Allah'a mahsustur.